BÖLÜM 254 SAKINILMASI GEREKEN ŞEYLER Ey iman edenler! Birbiriniz hakkında, yersiz zanda bulunmaktan kaçının. Çünkü bazı zan ve şüphe vardır ki, günahtır. Birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın ve birbirinizi arkadan çekiştirmeyin.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 Ukbe bin Amir, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: "Ey Allah'ın Rasulü, kurtuluş yolu nedir?" dedim. Aleyhine olacak sözlerden dilini tut, evinle meşgul ol, günahlarına pişmanlık duyarak göz yaşi dök. Hadis 1522.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 Evet, buyur ya Resûlallah dediğimde, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dilini tutarak, bunun sana zarar vermesine meydan verme, buyurdu. Ben de, ey Allah'ın Resûlü, biz konuştuklarımızdan da sorgulanacak mıyız, dedim. Allah'ın Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, hay anasını kayıp edesice,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 Gripet ettin. Yoksa o zaman ona iftira etmiş olursun. Buyurdu. Hadis 1525. Ebubekir'den Allah ondan razı olsun. Bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Veda Hacında Kurban Bayramı günü Mina'da yaptığı hutbede şöyle buyurdu.